ve خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدع وكل بدع ضلالة وكل ضلالة في النار. Değerli arkadaşlar, Riyaz Salih'in Salih adlı imamınevî rahimahu Allah yazmış olduğu, derlemiş olduğu hadis kitabını okumaya devam ediyoruz. Babu Fadl Bukhârimin Allah Teala duyulan kahshyetten korkudan dolayı Gözlesi dökmenin ve ona teşevvuk, ona kavuşmayı özlemenin özleminden dolayı gözlesi dökmenin fazileti. Yani kalp pişmeye başlayınca iman kalpte güçlenmeye başlayınca göz ile bağlantısı oluyor. Yani gözler de başlıyor kalpten etkilenmeye. Diğer uzuvların, azaların etkilendiği gibi. Ayaklar camiye koşuyor. Değil mi? Ezan okunduğu zaman rahatsız olmaya başlıyor insan. Camiye gitmediğinden dolayı. Hatta ne diyorlar? Yani... Ebrar kimselerin... itaat eden kimselerin... Rahatsızlık duydukları şeyler... Neler olur? allah Teala'nın farzları değil... Yani farz konusunda geçmişler. Geçmiş olurlar. Yani camiye gitmek yarışılacak bir husus değil. Bu manada. Yarıştıkları şey nedir onların? Caminin ilk safında, cemaatin ilk safında namaz kılmak. Onların pişmanlık duydukları, üzüldükleri hususlar bunlar olur diyorlar. Gevşeklerin, ebrar olmayanların, es-sabikûn olmayanların, yarışan olmayanların, muktasit, Olanların şeyi de nedir? Farzları yaparlar sadece. Onunla yetenirler. Veyahut da işte daha gevşekleri de vardır onların. Sonra rakata yetişir. Veyahut da camiye yetişemez. Bir köşede namazını kılar. Hiç de rahatsız olmamıştır. Çünkü der ki ya namazı vaktinde kıldık. Ama öbürküsü namazı ön safta kaçırdığından dolayı ne yapalım? Üzülür. Öbürküsü Hicri ayın 13'ü, 14, 15'i gelmiştir. O günlerde oruç tutmaya muvaffak olamamıştır, tutmamıştır. Bir kayıp addeder. Diğeri ise Ramazan'ı tuttuğundan dolayı mutludur yani. Ramazan'ı tuttuklar elhamdülillah der. İşte bu ilk tayfeden olmak lazım. Diyor ki Allah-u Teala قُلْ اَمِنُوا بِهِ اَوْ لَا İster iman edin, ister iman etmeyin. Yani Kur'an'a ister inanın ister inanmayın. İnne'l-lezîne ûtul ilme min qablehî diyeccallahu Teala. Bu Kur'an'dan önce kendilerine ilim verilmiş olan işte ehli kitaptan olanlar da bazıları vardı ki idâ yutlâ aleyhim onlara ayetler okunduğunda, Allah'ın kelamı okunduğunda ne yaparlardı? Ve yehrûne Çeneleri üzerine secdeye kapanırlardı. Yani yüzleri üzerine. Burada bir mübalağa var. allah Teala yani onların secde halini bahsederken böyle diyor ki yere kapaklanırlar. Secde halinde kalırlar. Allah'ın kelamından dolayı. Yebkûne ve ağlarlardı. Gözdeşi dökerlerdi. Ve yazîduhum huşû'a ve huşularını huşuk katardı. allah Teala Nezim Suresi'nde diyor ki Efem, efendim, Yani sizler Allah'ın kelamından dalga mı geçiyorsunuz? Onunla alay mı ediyorsunuz? Allah-u Teala kafirleri burada azarlıyor. istinkar ediyor. Diyor ki yani Allah'ın kelamı okuyunca gülüyorsunuz ve ağlamıyorsunuz. Öyle mi? Biliyorsunuz ne diyorlar onlar mükellem müşrikler. Kur'an okunduğu zaman ne yapın diyorlar? Gürültü çıkarın. Gürültü çıkarıyorlar. Duyulmasın diyorlar. Halbuki ağlanması gereken, gözyaşı dökülmesi gereken, etkilenilmesi gereken bir o bir konu. İbn Mesud hadisini nakletmiş burada İmam Nevevi rahimehullah diyor ki Aleyhissalatu vesselam İbn Mesud'a diyor ki "Kale kale Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem: "İkra alayya'l Kur'an." bana bir Kur'an oku ey İbn Mesud. O da ya Resulullah okuyun ve aleyke Yani Kur'an sana indirilmiş. Olduğu halde ben ben ben niye okuyayım yani? Ben ben niye okumam istiyorsun? Ben mi okuyacağım sana? Kur'an sana Cebrail aracılığıyla gelmiş inmiş. Aleyhisselatü vesselam diyor ki "İnni Ben diyor bu Kur'an'ı, bu Allah'ın kelamını başkasından dinlemekten çok haz alıyorum, hoşlanıyorum, seviyorum. Yani Kur'an dinlemek mümin'e Müminin hoşuna gitmesi lazım. Geçen çarşamba günkü gelen olarak hocamız da İmam İbnül Kayyım'dan naklettiği üzere. Ne diyor İbnül Kayyım? Müminin kalbinde Kur'an ile müzik ne olmaz diyor. beraber olmaz. Ya onu sevecek ya bunu sevecek. Fekaratu aleyh suraten nisa hatta ciltu ila hadihil aya. Diyor ki İbn Mesud Peygamberimize İsa suresini okudum. Takip ediyor şu ayete kadar gelene dek. Ayette de şöyle buyuruluyor. Fe keyfe izacina min kulli ummetin bi şehidin ve izna bike ala Her ümmetten bir şehit getirdiğimiz o gün. Seni de onların üzerine, insanlığın üzerine ve sana iman etmeyenlerin de dahil kafirlerin üzerine ne yapacağız? Şahit, şahit olarak tutacağız, şahit getireceğiz. diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem hasbuka <gülüyor> an. Burada dur. Onun için Kur'an okutan hocalar Kur'an dinlerken okuyucuyu, kariyi e, yeter, e, yani bu kadar kifaye bir yerine geçirmesini istediği zaman bu hadisten delil getirerek diyor ki hasbuk. Yani sen yeter, arkadaşın dinletsin. Yani burada bile bakın sünnete tabi olanlar, sünnete uyanlar Kendilerine bir delil buluyorlar burada. Bununla hareket ediyorlar. Bununla amel ediyorlar. Ama kimilerde var ki hayatı bidatlar üzerine kurulmuş. Hiçbir delil yok hayatında. Atamdan öyle gördüm, babamdan böyle duydum. camimizde öyle yapılıyordu. فَالْتَفَتْتُ اِلَيْهِ فَاِذَا عَيْنَهُ تَذْرِفَانِ İbn-i Mesut diyor ki radıyallahu anh, diyor, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme şöyle bir baktım ki Gözleri dolmuş ağlıyordu. Yani Aleyhisselatü vesselam bu ayetlerden ne yapıyor? Eskerini ağlıyor. Az sonra gelecek Aleyhisselatü vesselam içinde su kaynayan kazanın ses çıkarması gibi ne yapıyor? Aleyhisselatü vesselam ağlıyor, gözleri döküyor. Öyle ses çıkarıyor Aleyhisselat. Evet. ikinci hadis Enes hadisi radiyallahu anh. Kâli, khataba, khataba Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem hutbeten mâ semihtum ithle hakat. Diyor ki Enes, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem bizler öyle bir hutbe irad etti, hutbe verdi ki bundan önce diyor, böylesini duymamıştım. Fekâle, <gülüyor> lahu ta'lamûne ma a'lamu le dahiqtum kalîlen ve le bekeytum kethîrâ. Aleyhisselatü vesselam diyor ki, ey insanlar, ey ashabım, şayet diyor, benim bildiklerimi bilseydiniz, sizin bildikleriniz, bilseydiniz ne yapardınız? Az güler, çok ağlardınız. Bu rivayetler daha önce gelişmiştir. Bazılarında ne ziyadesi var. Hatta diyor hanımlarınızdan zevk almazdınız da taklalar da. قال فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم ashabı hemen yüzlerini örtüp boyunlarını büküp ne yaptılar? Ağlamaya başladılar sesli bir şekilde. Muttefakun aleyh. Üçüncü hadis Ebu Hurayra hadisi radıyallahu anh. Kale kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem La yelicun nara racunun Beka min haşyetillah Hatta ye'udel lebenu fid dar." Burada da bir müjde var. Allah yolunda ağlayanlara bir müjde. Allah yolunda gözyaşı dökenlere bir müjde. Diyor ki aleyhissalatü vesselam Allah'ın korkusundan Allah'ın azabının korkusundan Allah'ın huzurunda ona karşı isyan etmekle gitmenin korkusundan ağlayan kimse diyor ki ateşe girmeyecek. Deminden dedik ki hani ebrar tayfesi, o önde koşanlar tayfesi öyle kimseler ki Allah korkusuyla ne yapıyorlar, ağlıyorlar. Ve Allah'a isyan etmenin büyüğünü küçüğünü ayırmıyorlar. Ne diyorlar? Diyorlar ki, işlediğin günahın küçüğüne, küçük olup olmadığına bakma. Bak, çok hikmetli bir söz. Günahın ne kadar küçük olduğuna bakma. Neye bak? Kime karşı isyan ettiğine bak. Kime karşı günah işlediğine bak. Ama şimdi ne var? Diğer o tayfe, tabii farklı farklı taifeler var. Diğer tayfe ne diyor? Başka taifeler gruplar, insanlardan imanı zayıf olanlar. Ya bu küçük bir günah. Büyük bir günah değil. O bu açıdan bakıyor. Bu bu açıdan bakıyor. Hatta yaudel lebenu fi dhar'i diyor süt hayvanın memesine geri dönünceye kadar Allah yolunda ağlayan, Allah için ağlayan Allah'tan korkudan ağlayan kimse cennete ateşe giremeyecek. Yani hayvandan sağılan sütün hayvanın memesine geri iade edilmesi sokulma ihtimali var mı? Yok. Bu böyle bir müjde arkadaşlar. وَلَا يَجْتَمِعُ غُبَارٌ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ Allah yolundaki bir toz Allah yolunda tozlanmış ve bir toz parçası dahi olsa bu. Diyor ki, bununla cehennemdeki duman, cehennemdeki ateşin dumanı ne yapmaz? Bir araya gelmez. Öyle bir müjde. Hadis-i Tirmizi rivayet ediyor. i̇snad sahih. Dördüncü hadis, Ebu Hureyre hadisi. Hepinizin meşhur bildiği hadis. Allah Resulü Aleyhisselam buyuruyor ki, Seb'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yevme lâ zille illâ Yedi insan vardır. Yedi grup Yedi çeşit insan vardır. Bunlar Allah'ın zıl o gün gölgenin olmadığı gölgenin olmadığı o günde ne yapılır? Gölgelendirirler. Tabi buradaki rivayette zillullah fi zillihi geçiyor. Allah'ın gölgesi diye geçiyor. Farklı rivayetler var. Mesela kim bir kimsenin borcunu borcundan dolayı müddet verirse yahut o borcundan bir kısmını affederse o kimseyi Allah Teala diyor Arş'ının gölgesinde ne var? Bu ve buna benzer hadislerden dolayı buradaki gölgenin Arş'ın gölgesi olduğunu söylüyor i̇mam Kim bu kimseler? İmamun Adil adaletle yöneten yönetici. ve şabun neş'a fi ibadetillah taala. Allah'a ibadetle büyüyüp yetişen gel gelişen genç. وَرَجُنُ قَلْبُهُ مُعَلَّقُنْ fil الْمَسَاجِدِ Kalbi, mescitlerle bağlı olan, mescitlere sevgi, sevgisiyle bağlı olan adam. Yani mescitleri sevmek önemli yani. Mescitte sevmek, mescitte oturmak. Bu manada, mescitleri sevmek derken yani. Mescitleri böyle beş dakika, beş dakika ziyaret edip gezen değil. Bazıları böyle anlıyor bunu. Mescide girecek, saatlerce oturacak, oradan çıkmak istemeyecek, orada ibadet edecek. Bir namaz vakti gelecek, diğerini bekleyecek. O ağır bir vaded arkadaşlar, hepsi ağır geliyor. Kafesteki kuş gibi oluyor bazı insanlar. Bittse de kendimizi dışarı şöyle bir püskürtsek, atsak, duramıyorum artık. Warajulahine tahabbahilla, birbirini sevmiş, Allah için sevmiş iki adam, iki kişi. İşte maaleki ve tafarraq aleyhi. Bu kimselerin sevgisi öyle bir sevgi ki Allah için bir aradalar. Ve Allah için birbirlerinden ne yapıyorlar? bırakıyorlar, ayrılıyorlar. Varajulun da'athu imratun dhatu mansibin ve cemal. Güzellik ve makam sahibi bir kadının çağırdığı, kendine davet ettiği o adam ki kadına fakal inni akhafullah. Ben Allah'tan korkuyorum der. Varajulun tasaddaka bisadaqatin fa akhfaaha hatta la ta'lema simaluhu ma tunfiquhu yaminuhu. Allah yolunda sadaka veren, harcayan ama bunu verirken sağ elinin verdiğini, sol elinin görmeyeceği kadar gizli yapan kimse. Bu da çok önemli. Adam dünyanın bir öbür ucunda bir iyilik yapıyor. Öbür ucunda insanların zikrettiğini görüyorsunuz. Veyahut da onun insanlara zikrettiğini, anlattığını duyuyorsunuz. Varaj yolunda zekarallah. işte bu konuyla alakalı bölüm. Bir adam zikretti Allah'ı tek başına yalnızken insanların içinde değil. Tek başına iken zikreden, anan, kelamını okuyarak onu zikrederek anan tefaddat aynahu gözleri gözyaşlarıyla dolup taşan kul. İşte bu kimseler Allah Teala'nın muttefakun aleyh hadis bu hadis. Kıyamet gününde hiçbir gölgenin olmadığı o günde Arşı'nın gölgesinde gölgelendireceği insanlar. Evet, beşinci hadis. Abdullah İbn-i Abdullah ibnu Şuhayr. Es-Şahir radıyallahu anh hadisi. قال. sallallahu aleyhi ve sellem. Ve huve yusalli. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldim. Onu namaz kılar halde gördüm. Namaz kılarken buldum. Aleyhisselatü Vesselam yani namazla rahatlar. Namazla mutmain olur. Huzur bulurmuş. Ey Bilal haydi namaza kamet getir dermiş. Namaz önemli bir ibadettir arkadaşlar. Yani kulun beş vakit namazın, farz namazının dışında kendine bir pay ayıracağı gece namazı da olması lazım. Nafile namazlara da önem vermesi lazım. çok önemli bir husus. Diyor ki Abdullah bin Sakir Resulullah sallallahu aleyhi ve namaz kılarken yanına geldim. "Ve azizun ka azizil min Ağlıyordu Aleyhissalatu vesselam namazda. Ve diyor göğsünden aynı diyor suyun kaynadığı tencereden çıkardığı ses gibi ağlamaktan dolayı ne vardı bir? Hıçkırık bir ağlama sesi vardı Aleyhisselam. Bu hadis hadiste Ebu Davud'un ve Tirmidin'in rivayet etmiş olduğu bir hadis. Altıncı hadis Enes Hadisi radıyallahu anh hadisi. Kale kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem li Ubey ibn-i Ka'b radıyallahu anh Meşhur bir hadis. Aleyhisselam Vesselam Ubey ibn-i diyor ki Ey Ubey Allah diyor bana emretti ki sana diyor "Lem yekunellezine keferu min ahlil suresini sana okumamı emretti Allah Teala. Ubey şaşırıyor yani diyor ki "Kale Ubey diyor ki radıyallahu anh peygamber diyor benim ismimle anlı mı? Yani ismimi de söyledim yani Ubey diye. Diyor ki Aleyhisselatü sen?" Evet. Ne büyük şeref. Değil mi? Ondan sonra diyor ki Enes Ubey İbnü ne yaptı? Göz yaşına boğuldu, ağladı. Bu hadise muttefakun aleyküm. Yedinci hadis, bu hadisi daha önce hatırlarsanız almıştık. Ebu Bekir ve Ömer radiyallahu anh aleyhissalatü vesselam vefat ettikten sonra Ummu Eymen'e ziyarete gidiyorlar. Diyorlar ki aleyhissalatü vesselam nasıl Ummu Eymen'i ziyaret ediyor idiyse biz de hadi gel ne yapalım Ummu Eymen'i ziyaret edelim diyorlar. <gülüyor> hatırlarsanız almıştık. sıla Rahim bahsinde. Yani eğer babanızın ziyaret ettiği dostları var idiyse, o vefat ettikten sonra onları da ziyaret etmek nedir? Sünnettir. Güzel bir davranıştır. Kâne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yezûruha. <Gülüyor> Felemme intaheyâ ileyhâ beket. Ebu Bekir Ömer geliyor olmayın Ummaymen'in yanına, Ummaymen'in yanına ağlıyor, gözyaşı döküyor. Fekalaha ma yebkiki diyorlar ki Umeymen niye ağlıyorsun Ema <gülüyor> ta'lemin en ma indallahi taala hayrun liresulillahi sallallahu aleyhi ve sellem sallallahu aleyhi ve sellem kendisi için hayır olan bir yerde güzellik olan bir yerde Allah katında ağlanacak bir durum yok ben diyor ki Umeymen bundan dolayı ağlıyor Kalet enni la ebki enni la a'lemu en ma indallahi sallallahu aleyhi Ben diyor biliyorum Allah Resulü'nün şu andaki Allah kısımdaki yeri onun için daha hayırlı bir yer. Ama وَلَاكِنِّ اَبْكِي Benim dualamamın sebebi ise اَنَّ الْوَحْيَ قَدْ اِنْ قَتَعَ مِنَ السَّمَاءِ Allah Resulü'nün ölümüyle vahiy ne yaptı? Kesildi. Vahiy bitti. Yani kadına bakıyor musunuz? Görüyor musunuz arkadaşlar? Nasıl yaklaşıyor ya? Onun için ne diyor ilim Mehli Peygamberin ölümü insanlık başına gelebilecek en büyük nedir? Musibettir. Niye? Çünkü Peygamberin hayatında güvendesin. Nasıl bir güvendesin? Kök ile yer arasında bir ne var? Vahiy var, bağlantı var. İnsanlığın hataları ne buluyor? Hemen hemen düzeltiliyor. Ve i̇nsanlığa en doğrusu gösteriliyor. Ama vefatıyla birlikte bu vahiy ağlıyor Kesiliyor. İşte Ümmü Emne de ona ağlıyor. Fehayyaztuhuma <gülüyor> ala al-buka. Ümmü Emne'nin verdiği cevap Ebubekir Ömer'i ne yapıyor? Daha da ağlıyor. Feja'ala <gülüyor> yabkiyan Sekizinci hadis İbn Ömer hadisi. Kal lemme ishtadda bi sallallahu aleyhi <gülüyor> ve sellem vajahu. Aleyhisselam'ın biliyorsunuz ölüm aşamasında ağrıları az, azıyor. Ağrıları fazlalaşıyor. Aleyhisselatü Vesselam'a sorulduğunda diyor ki ben sizlerden iki adamın, iki kişinin çektiği acıyı çekiyorum. Benim ateşlenmem sizin iki kimsenin ateşlenmesi kadar ağır. Allah-u Teala'nın bir imtihanı. Hadiste diyor ya Aleyhisselatü Vesselam اَشَدُّ النَّاسِ en el الْاَنْبِيَا İmtihanları en şiddetli olan kimseler kimlerdir? İmtihanlar. Yani Düşünebiliyor musunuz Allah Teala Nuh Aleyhisselam'a diyor ki bir onun ortasında bir çorak yerde gemi yap. Yani ne alaka? Değil mi? İnsanlar böyle der yani ne alaka? İmtihana bak görüyor musunuz imtihanı? İşte peygamber hiç okumamış, okuma yazma bilmiyor. Diyor ki çok insanlara tebliğ et. Ne sıkıntılı bir durum. Bunun dışındaki başlarına gelen musibetleri, belaları, sıkıntıları düşündü. Aleyhisselatü Vesselam peşinden diyor ki ثُمَّ الْأَمْفَلُ فَالْأَمْفَلُ Sonra belaya uğrayanlar onlara en emsel olan, onlara en çok benzeyen, onlara en çok tabi olanlardır. Yani musibet ve belalar kulun ahiretteki makamını, derecesini ne yapar? Az önce söyledik ki, her şey güllük gülistanlık gidiyorsa ve sen hala. Günah içindeysen bil ki bu ney? Sana bu gelen nimetlerin hepsi istidraç. Seni uyutmak için. İnnemâ numlî lehum liyezdâdu ifmâ. Valtala ne diyor? Biz de kafirler sakın ha onlara verdiğimiz mühlet onların hayrına. İnnemâ numlî lehum. Onlara niye biz mühlet veriyoruz? liyezdâdu <gülüyor> ifmâ. Günahları artsın diye. Yani kul da böyle düşünecek. Yani ben günah işliyorum, Allah'a itaat üzerine değilim ama her şey çok güzel gidiyor. Acaba bu bana verilen mühlet mi? Günahlarım artsın diye mi bunlar bana hala verilmeye devam ediyor diyerek ne yapması lazım kulun? Az önce söylediğimiz gibi Allah'ın mekrinden korkması lazım. Qilalehu <gülüyor> fi's ki ey Allah'ın namaz. Peygambere namaz vaktinin geldiği, namaz kılınması gerektiği söyleniyor. Aleyhisselam diyor ki Ebubekir'e söyleyin okulsun. Yani bu ümmetin en hayırlısı, en affedilen peygamberden sonraki kişi. Faqalet Aişetu Radiyallahu anha in Ebabekrin raculun raqiq. Diyor ki Aişe Ebubekir çok yumuşak bir adamdır. اِذَا قَرَعَ الْقُرْعَانَ غَلَبَهُ الْبُكَىٰ <Gülüyor> Kur'an okunduğu zaman ağlıyor. Dayanamıyor. فَقَالَ مُرُوهُ فَا الْيُسَلِّ Peygamberimiz diyor ki hayır. Yani emredin ona, söyleyin, namazı okulsun. Buradan da neyi görüyoruz arkadaşlar? Ebu Bekir radıyallahu anh göz yaşı döken bir adam da. Kur'an okuduğu zaman yani göz dökülmesi gereken en mübarek en güzel söz Allah'ın sözü. İbret alınması gereken. En güzel söz Allah'ın sözü. Kimileri var ki Kur'an okuyor hiç etkilenmek yok. Adama iki kısa anlatıyorsun. Televizyonda evliyalarla alakalı iki film seyrediyor. Hurafelerle alakalı, şirkle alakalı. Adam başka gözyaşı dökmeye. Yani burada bir çarpıklık var. Dokuzuncu hadis. İbrahim İbni Abdurrahman İbni Avf. Enne <gülüyor> Abdurrahman İbni Auf, radıyallahu anh'u utiye ve kâne sa'imen. Abdurrahman İbni Auf'un oğlu İbrahim diyor ki babama diyor oruçluyken yemek getirildi. Fekâle Abdurrahman İbni Auf, az önce bahsetti ki ebrar, es önde gidenler. Onların haz aldıkları şeyler farklıdır, korktukları şeyler farklıdır. Oruçluyken yemek getiriliyor. Yani oruçluyken yemek gelince ne yaparsınız? Maşallah. Yani ne güzel. Diyor ki, hani Süleyman Aleyhisselam da bakın, kendisine hayvanlar konuşuyor. Değil mi? Belkıs'ın şeyin, e, tahtı getiriliyor. Süleyman Aleyhisselam ne diyor? allah Teala imtihan ediyor diyor. Şükredecek miyim, namkörlük mü yapacağım? Hemen sınavı imtihanın farkına varıyor, idrak ediyor. Bizde ne var bize Allah'ın hamdolsun sevgili kuluymuşuz. Halbuki o senin belan olabilir, musibetin olabilir yani. Burhatlık nereden kaynaklanıyor? Nereden geliyor? Diyor ki Abdurrahman, Kutla <gülüyor> Musab bin Umayir radıyallahu anhu wa khairun minni. Musab bin Umayir öldürüldü, Allah yolunda öldürüldü ve o benden hayırlıydı, iyi bir insandı, benden daha hayırlıydı. Falam yuzetlaw ma yuffenu fee illa burdaun İlla burdutun bir harcılahu bedetrici Öldürüldüğünde kefenleneceği bir elbise bulamadık diyor. Bir örtü bulduk. Bu örtüyle diyor başını örttüğümüzde ayakları çıkıyordu ve in guttiye bir harcılahu bedara asuhu. Ayaklarını örttüğümüzde başı ortaya çıkıyordu. Yani diyor ki Musab bin Nümayr bu halde öldü. Ama diyor baksana bana şimdi. Oruç tutmuşum, bana yemek gelmiş. Diyor ki, bu dünya, ma Onlar gitti, salih kimseler diyor, bizden daha iyi olan insanlar gitti. Şimdi diyor, dünya bize açıldı, akın akın dünya veriliyor. Aynı şu andaki halimiz gibi değil mi? Bakın arkadaşlar, yani babalarımıza bakın, onların babalarımızın bir şey hikayelerini dinleyin. Köyden şehre gelme. ...ilk çalışma, ilk evlenme... ...hepsi şunu söyler... ...bir sandığımız vardı, bir halımız vardı... ...böyle geldikler değil mi? Onlardan önceki derdiktiğin zaman... ...daha bir garibanlık, yoksulluk, bir fakirlik... ...onlardan öncekiler daha daha da... ...hikayeler böyle daha çok artar. Yiyecek yemek bulamamakla alakalı... ...ekmek, yemek değil ekmek. Bu diyor ki... ...Abdurrahman... Şey, ...şu an ise diyor... ...dünya verildikçe bize veriliyor... ...ganimetler geliyor... ...artık oturdukları yerden... Yani nimetler gelmeye başlıyor. Gal diyor ki: "A'tina minad dunya ma'tina. Dünya geldikçe geldi." Fakat "Hashiyana, hashiyana an takuna hasanatuna ajret diyor ki: "Uyanık." Dedik edeminle. Ebrar uyanık oluyor. Bunlar bunların yani bize verilen bu nimetlerin ahirette verilen nimetlerin yerine dünyada Peşinen verildiği korkusuna kapılıyor. Yani bunlar acaba dünyada ve ahirette verilmesi yerine, ahirette bizlere mükafatlanmamız yerine, Allah Teala bunları peşinen dünyada acele bir şekilde bize bunları veriyordu, ahirette bizim yakamıza yapışıp bize azap mı edecek? Bu bunun mu göstergesi diye korkuyor. Sınmaçı aleyh ki hatta taraket Sonra yemeği yemiyor, ağlamaya başlıyor, yemeği bırak. Yani bu insanlar dediğimiz gibi yarışan insanlar. Allah Teala'nın eshario <gülüyor> ile mafkflatın min Rabbi kum, o cennetin ardıla ki ardıstanabati Rabbiniz katından mağfirete yarışın ve bu eni gökler ve yerler kadar olan cennetlere yarışın. Bu bir yarış. Yarışmadan olur insan sürekli en iyisini yapmaya çalışır. En güzelini yapmaya çalışır. 10. hadis son iki hadisimiz. Ebu Umame hadisi. Sudey bin Eclan Elbahili radıyallahu anhu an nebi sallallahu aleyhi ve sellem kal Leyse şey'un ahabbe illallahü teala min katratayni ve esereyin. Allah-u Teala katında şu iki damladan ve şu iki iz, eser izden daha sevimli bir şey yoktur. Katratu dumuin min haşyetillâh Allah korkusuyla dökülen gözyaşı. وَقَطْرَةُ دَمِنْ تُحْرَاقُ ف۪ي fi اللّٰهِ Allah yolunda akan kan. Bu iki diyor akan şeyden daha sevimli bir şey yoktur Allah katında. Damla yoktur. Allah'tan korkudan haşretten dolayı dökülen gözyaşı ve Allah yolunda akıtılan kan. وَاَمَّا الْأَثَرَانِ Peki Allah katında sevimli olan iki iz nedir? Hangi izler sevimlidir. Diyor ki fa fi Allah yolunda kalan iz. Adam Allah yolunda savaşa çıkmış. O savaşın neyi var? Adamın üzerinde yarası var. Bunlar Allah katında çok değerli olan izler. Ve eserun fi farizatin min faraidillahi teala. Ve Allah Teala'nın farzlarını yerine getirirken kulda olan, kulda kalan izler. Bunu nasıl tercüme etmişler elinizdeki kitaplarda? Allah en sonu en sonu, en son bölüm Allah izdir. Allah yolundan kalan ve Allah'ın farzlarından bir fazlan kalan izdir. Allah'ın farzlarından kalan izdir. i̇zdir. Senin ikisinin adı var? Allah'ın farz kıldığı farzlarından birinin yerine getirilmesi için katılan adı izdir. Yani daha umum ifade ediyor aslında bu halis. Şerhlerine baktığın zaman diyor ki mesela ilim ehli soğuk havada, soğuk suda evet. abdest alan adamın Mesela elinin çatlaması. Suyun soğukluğundan kalan iz. Diyor bu çok mübarek bir iz Allah katında. Veyahut da işte sıcakta çölün ortasında secdeye giriyorsunuz. Secdeden kalkıyorsunuz ki alnınız kızarmış. Bu iz. Ya da diyorlar ki işte oruçlunun ağzında kalan ağız kokusu. Bu da bir iz allah Teala'nın evine, beytine, hacca giden insanın ayağındaki toprak. Dizi. Bunların hepsi diyorlar buraya girer. Yani bunlar e, çok mübarek izler. Bu hadisi İmam Tirmizi rivayet ediyor. Hadis Hasan bir hadis. Son hadis, 11. hadis. Bu hadisten bu babı da bitiriyoruz inşallah. Hadis İrba'da i̇bn Sariye. Biliyorsunuz meşhur bir hadis. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki İrba'da Bizlere çok diyor belli, çok güzel bir nasihatte bulundu. Tabi bu nasihatin ne olduğunu hatırlıyorsunuzdur. Aleyhisselatü Vesselam bu öğüt nasihatında sahabelere şunu öğütüyor, şunu anlatıyor. Diyor ki sizler birçok ihtilaf göreceksiniz, ayrılıklar göreceksiniz, gruplaşmalar göreceksiniz, fırkalar göreceksiniz. Ama diyor, Aleyküm bi sünneti. Sizlerin tutulmanız gereken, sarılmanız gereken husus nedir? Sünnet. Ve sünneti hulefai r el-mehdiyyine min ba'di. Benden sonra gelen hulefai r yolu. İşte İrbat diyor ki radıyallahu anh Resulullah'ın diyor bu vaaz nasihatından öyle etkilendi ki kalpler diyor titremeye başladı. Ve zarafet minhel uyun Ve gözler gözyaşıyla doldu. O halde anlıyoruz ki arkadaşlar, sahabeler ne yapıyordu? Göz yaşa döküyordu. Allah yolunda dökülen göz yaşı, Allah yolunda akıtılan en hayırlı damlalardan bir tanesi. Allah yolunda akıtılan kanla birlikte. Rabbimiz bizleri kendi yolunda ondan korkarak ve ona kavuşmayı arzulayarak göz yaşı döken insanlardan eylesin, kullarından eylesin. Subhaneke Allahümme ve hamdik. Eşhedühan la ilahe illa ent. Estağfurullah ve